Peygamberi Şan Efendimiz oku emrini alıp kalemle talim hikmetini de telakki ettikten sonra Cenab-ı Cibril'de. Cenab-ı yavaş yavaş biraz da ürpertiyle iniyor. Hani demiştik ya muhterem Müslümanlar Cebrail'i dehşetiyle heyeti asliyesiyle ilk defa görünce bayıldığı.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 küşayet an percelil Ta ebed bi huş Mâne Cebrail Allah Allah Cenab-ı Cebrail'i Heyeti asriyesi görünce Hazreti Ahmet bayıldı Ve fakat ayıldı tekrar diyor Eğer Peygamber Efendimiz Risalet ve nübüvvet Kanatları açıp da Cenab-ı Cebrail'e bir defa Görünseydi Cebrail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 Cebrail'i görünce Hz. Muhammed bayıldı diyoruz ya, acaba Cebrail mi daha faziletli derecesine bir yanlış yola sapılmasın inanç bakımından diye? Koca öyle diyor, eğer Hazreti Muhammed Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e hakikati Muhammediyesiyle görünseydi, Cebrail öyle bir bayılırdı ki kıyamet sabahı ancak ayrılırdı. Rabbim Resulü'nün şefaatine nail ve mazhar kıl ya Rabbi.